Rabbinin seni ümmeti vasat yapmasına mukabil, yeryüzünde O'na layık olma yolundan, vücudunu ve bedenini besleyici bir vasıta, bir mekanizma olarak kabul edecek ve ancak O'na dolaylı yoldan böyle bakacak, o kadar ehemmiyet vereceksin. Cenab-ı Hak seni böyle görmekle hoşnut olacaktır. Rabbini hoşnut etme yolunda dişini sık, hususiyle ileride bu milletin başına binbir gayle halinde gelebilecek mali ve iktisadi çeşitli sıkıntılar için, senin kurtarıcı simidin bu olacaktır. İktisatta yümün ve bereket vardır, iktisad eden fakru zarurete düşmeyecektir. Ve sen bu kapıyı oruçla çal, haftanın bir iki günün oruç tut, Senenin mevsimlerine serpilmiş, aylarına serpilmiş, oroşa, oruca dayan ve orucun kanatlarıyla Rabbine iltica etmeye bak. Allah yar ve yardımcın olsun. Size son olarak şeyi arz ediyordum. Avrupa'daki, başta İngiltere olmak üzere bu husustaki ciddi temayülü, ciddi temayülü arz ediyordum. Zira Avrupa gördü anladı ki 40 yaşına kadar hayatına ölçü kabul etmeyen insanların 40 yaşından sonrası hatta olması adeta mümkün değildir. Kırk yaşına kadar hayatında perhiznedir nedir bilmeyen, iradenin hakkını vermeden yaşanan bir hayat, 40 yaşından sonrası hatta olması mümkün değildir. Bunu anladı ve temayül ettim. Etse ne olur etmese ne olur? Başımız Avrupa'ya bağlı değildir. Fakat sen gel gör ki, 150 seneden beri zavallı entelijansiyamız, dini dahi Avrupa'dan beklemekten, din dahi gelse Avrupa'dan gelirse Hüsnü kabul görecektir şairi şehrimizin ifadesiyle. Oradan gelen bütün melanetler en makbul şeyler olarak Hüsnü kabul gördü. Her şeyi oradan bekliyor ve orada görüyor. Hassasiyeti i ilmiyenin Avrupa'da din adına getireceği yeni şeyler, daha doğrusu dinimize ait her birisi birer elmas birer pırlanta olan mukaddes hükümlere dair verdiği hükümlerle belki insanımız yeniden dinine dönme lüzumunu duyacaktır. Onun için arz ediyor, onun için mescitte, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde, onun sözler içinden. Kur'an'ın neyhir beyanatı karşısında yer yer en kirli ve en çirkef bağışlayın, yer olan dikkatlerinizle, hassasiyetlerinize batının kapısına götürüyor, içinizde bulantı ve burkuntu meydana getiriyorum. Hekim arkadaşımızın bu mevzudaki araştırması, Oruç, bu mevzuda kendini pehrize çekme, Kansere kadar bir kısım hastalıklara şifayı tekefül etmiş bir vazifedir. Sizin tuhafınıza gelir. İyi oruç tutan bir insan yüzde büyük bir nisbette kansere karşı korunma yoluna girmiş demektir. Hekimin tayin ve tespiti. Ve bir frengin araştırmasını naklediyor bize. Whole Trip diye birisinin bu mevzudaki araştırmasını naklediyor. İnsanın vücudunda bulunan kortizon hormonu emsali hormonlar. İnsan aç olduğu zaman bol miktarda diyor kana karışıyor. Bu ise insanın vücut yapısının en küçük parçaları, bina taşları, köyün evleri, şehrin mahalleleri şeklinde olan hücrelerin azalıp ve çoğalmasını önlüyor. Hücreye bir denge getiriyor. Şekerinizi insülin dengelediği gibi hücrelerinize bir denge meydana getiriyor. Bir hücre anarşisinden ibaret olan kanser üzerinde bu hücre dengelemesinin ciddi tesiri vardır diyor. Hükmünü veriyor. Avam da anlar bunun. Siz aç durduğunuz zaman o hormonlar bol miktarda kanınıza karışacak. Muharip askerler gibi dıştan gelebilecek şeylere karşı tahşidat vaziyetine girecek. Bütün mazgal deliklerini tıkayacaklar. Hücre fazlalığının önünü alacaklar. Hücre azalmasına karşı da koyacaklar. Ve böylece bir hücre fazlalaşmasından, anarşisinden, huzursuzluğundan, yani vücut içindeki komünizmadan seni korumaya çalışacaklar. Perdin vücudunda kanser neyse, ictimai bünyede komünizma odur. Sen o hormonları verdiğin zaman kurtulacaksın. Teker teker kanserli uzuvları kesme bu işin çaresi değildir. Mühim olan yaranın belirdiği yerde onu bir çeper için alma, ölüme mahkum etmedir. Bir bakıma çeşitli mikroplara karşı antikorların yaptıkları vazife gibi bir şeydir. Vücuda bu antikorları, yapıcı gücü, cesareti, fer ve takatı kazandırmadıktan sonra, her mikrobun arkasına bir bomba bağlasanız da o hastalığın önünü alamayacaksınız. İnsan neyse içtimai yapı odur, farksızdır bunlar. Muhalece ve müdahalenin yanlışlığını görüyor musunuz? İnsan kesmekle mesele halledilecek, katiyen ve katibeten, Marifi düzenleyeceksin kafanın dilenciliğini önleyeceksin. Kalbin iflasını önleyeceksin. İmana güç ve fer atacaksın. Allah'la münasebeti kuvvetlendireceksin. tatminsizlikte çığırtan hale gelen nesin önüne böyle geçeceksin. Allah ala bizikrillah tadma innul kulub buyuruyor. Kalpler Allah'ı anışla oturaklaşır. İnsanlar da insanların midesi doyarsa oturaklaşır diyorlar. Allah'ı mı dinleyeceksin, insanı mı dinleyeceksin? İşte insan ve işte insanın ortaya attığı sistemler şımarıklaşmış insan. Gördüğün zaman misal aramadan anlayacaksın ki, biz üç asırdan beri Allah'ı terk ettiğimiz için derbeder ve perişan olduk. Bu umumi derbederlik ve perişaniyetten çıkmanın tek yol ve tek çaresi, yeniden vahyi, münzele, ilahi ifadeye kulak verme ve onu dinleme olacaktır. Ben kanserden bahsediyordum size. Oroç, kanseri önleyici mahiyette ciddi bir vazife tekeffül etmiştir. Bu arkadaşımızın araştırması belki içinizdedir. Yine bu arkadaşımızın araştırmasına göre, Kazım Gürkan isminde bir profesörden misal veriyor. Ne kendisini tanırım ne de eserini gördüm. O misal veriyor. Diyor ki bana göre oruç perhizdir diyor. Bir kısım meşru şeylere karşı kendini frenlemem. iraden olduğunu göstermem. Erkek olduğunu göstermem. İstesem yemeyebilirim. İstesem içmeyebilirim. İstersen meşru ailevi münasebetlerden kendimi alıkorum, İradenin davasıyla zuhur etme ve hakkını vermem. Oruç bir perhizdir diyor. Bir kere düşünün ki diyor, oruç ahkamıyla vaz edildiği devirde insan tansiyonu bilinmiyordum. kollektorun bilinmiyordum. Ve daha başka hastalıklar, Libidin ne olduğundan da haberdar değildi insanlık. Halbuki oruç bunlara karşı büyük bir siper. Belki bu mevzuda tavsiye edilici şeyler. Onun için ben dini bir rejimden ibaret olan oruca karşı çok saygı duyuyorum diyor. Dinin teferruata ait teferruata kadar en küçük ahkamını didiştirseydi, kurcalasaydım. Her gün teşrih masasında önüne koyup anatomisi üzerine eğildiği insanların cesetlerini eğildiği kadar dinin ruhuna eğilme imkânını bulsaydım en küçük meselesinde de kendisini böyle hayran bırakan tablolarla karşı karşıya kalacaktı. Onu bir perhiz olarak ele alıyor. Bir perhiz olarak ele alıyor ve sonra Kemal azamet onun karşısında Kemal ihtiramla eğiliyor saygı duyduğunu ifade ediyor. Ümid ediyoruz ki çeşitli ilim dallarının ve kollarının hayata ait çeşitli bölümlerde tecessüs yapa yapa ileride karşımıza çok ciddi komprimelerle çıkacaklar. Ve bunların her yerleri dine ait bir ahkama bir kaide halinde gelecek. Ve insanımız yeniden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecektir. Biz bugünden bu fecrin amaralarını görmeye başladık. Komünizm ve sosyalizm iflas ederken, kapitalizm dize gelirken, insanlığın muhtaç olduğu ruh ve havayı getirememek karşısında bozguna uğrayıp kaçarken, iflasları son kerteye geldiği anda beşer yepyeni bir ses ve yepyeni bir soluk duyacaktır. Bu dün ve bugün kapısında esen ve gezen bir ses ve soluktu. Ama dış âlemle iştigali, onun bu ses ve soluğu dinlemesine manidir. Dönecek ve onu duyacak, o Hira'da yükselen, Medine'de kutuplaşan ve sonra aktar alemde hükmeden, Arap'ın Yağız atı üzerinde araba ve aceme ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemin sözüyle gönderilen, Hazreti Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm'ın ses ve soluğudur. Batılı'nın ifadesi içinden bin bir müşkil ve problemle karşı karşıya kalan beşerimiz, en müthiş ve en müşkül şeyleri kahve içme rahatlığı içinde çözen Hazreti Muhammed'e peynir ekmekten daha çok muhtaçtır bugün. Ve biz onu kemal hassasiyetle intizar ediyoruz. Aziz Müslümanlar, ben oruca bir perhiz demedim, ferdin bu mukaddes vazifesine perhiz diyemem. O Allah'a karşı çok yüce bir vazifedir. İnsana koldur, kanattır ve insanın yükselmesine yol açar. İnsanı lahut aleminin etrafında gezdirir, meleklere eş kılar. Mevlana ifadesiyle insanın hayvaniyete ait yönünü güdükleştirir melekiyete ait yönünü inkişaf ettirir. İnsan arzî, beşeri ve behimi bir kısım duygularına rağmen kendisini adeta melek zanneder o sayede. Hala devam ve temadisiyle kendisine kapılar ve menfezler açılır. Ve Allah'ın kendisini koruması dairesi içine girer. Allah'ın tevfik ve inayetiyle korunur. Cenab-ı Hak neslimizi Asrın bela ve vebasından korusun. Felaket ve musibetlerine karşı muhafaza buyursun. Bu hususta son bir mevzu olarak da şu hususu arz edip bugünlük tersi de bitirmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın ileride bahşedeceği imkanlar nisbetinde yeniden inşallah huzurunuza çıkar bir şeyler anlatma imkanını bulursak ayrı bir fazlını intikal ettirmeyi düşünüyorum. Muhterem Müslümanlar, İslam'ın şu ana kadar yaşadığımız, yaşama kararında olduğumuz, yaşama niyetinde olduğumuz, bütün fakülteleri ve bütün müesseseleri, Verdiği ailevi ve içtimai hayatımıza ait tekafül ettiği pek çok şeyleri gördük ve görüyoruz. Saadetimizi onda bildik, onda anladık, onda biliyor ve onda anlıyoruz. Oroç da bizim yapmamız gereken bu büyük, bu mukaddes vazifelerden bir tanesidir. Bunun da muhakkak tekafül ettiği pek çok şeyler vardır. Bize getireceği, bağışlayacağı pek büyük armağanlar vardır. Ve terk ettiğimiz zaman başımızdan eksik olmayan felaketler olacaktır. Günümüz bir kısım alışkanlıklar, tiryakilikler ve göreneklerle, israfın ve dolayısıyla sefaletin hüküm fermi olduğu, lüksün hüküm fermi olduğu bir asırdır. Böyle bir asırda yemede, içmede, yatmada, kalkmada, giyimde, kuşamdan, Az buçuk kendisini frenleyen insan izzetiyle yaşama imkanını bulacaktır. Aksine su istimallere girdiği zaman, israfa girdiği zaman, başkalarında gördüğü lüksü kendinde de yaşamaya çalıştığı zaman maddi manevi sefaletten kurtulamayacaktır. Sefahat açıldığı, eğlenceye açıldığı, lükse açıldığı nispetten sefaletinde gayyasına yuvarlanacak. Perişan ve derbeder olacaktır. Efendisine, beyine, patronuna yer yer devletine baş kaldıracaktır. Daha büyük ve isaf edilmeyen taleplerde bulunacaktır. Bu ciddi ve çok geniş kaideli talepler, arzu ve istekler. Arz bulamadığından ötürü taşkınlık, şımarıklık, talalette tuyan olacaktır. Kan gövdeyi götürecektir. Vurmalar, kırmalar birbirini takip edecektir. Düşmiyraklarla beslenen ve onların ağzı gözü kulağı olan bir kısım siyasi gayri siyasi hainler de bu işi körükleyecek. Memleketi şarkında, garbında ve sinesinde bölmeye çalışacaklardır. Midesiyle insanları sokağa salacaklardır. İşte bu cürcüne ve bu her cümert işinden sadece ve sadece izzetiyle yaşayan Allah'a inkiyat eden insanlar olacaktır. Onlar hiçbir zaman mideleri için sokağa dökülmeyeceklerdir. Lüks hayatları için, maddi ve suri refah ve saadetleri için boğuşma ve kavgaya girişmeyeceklerdir. Onlar milletlerinin huzur ve saadetini bütün bunların üstünde tutacak, ve kanaat yapmasını bileceklerdir. Biz cemaatimizden, camideki topluluğumuzdan. Allah Resulü'nün ifadesiyle namazımızı kılan, kıblemize dönen, kestiğimizi yiyen ve kesmediğimize sırtını dönenlerle beraber bu işe azmetmişiz ve yapma kararındayız. Dişimizi sıkacak, kötülük yapmayacak ve bütün kötülükleri göğüslemeye çalışacağız. Fitne ve fesat ateşlerini söndürmeye çalışacağız. İnsanımıza fazilet dersi vermeye çalışacağız. Varsın onlar bizim bu düşüncelerimize, Ütopya aleminden esintiler desinler. Biz bunları vahiy semai ile müeyyet görüyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait şerhler, tefsirler, teviller, izahlar buluyoruz. Cenab-ı Hak bizi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda iktisat ve kanaattan ayırmasın. Oroçla çaldığımız bu kapıda kapıyı ve pencereleri açtın, bizi dergâh-ı hadiyetine ahsen kabul ile makbul buyursun. Habibine reyyan kapısı diye tarif buyurdu, cennetin o reyyan kapısından ağzını, dilini, dudağını bağlayan bizleri idhal buyurup, Selamun aleyküm tıbtüm fedhulûhâ halidîn. Selamını bize çeksin ve bizi mesud etsin.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 Muhterem Müslümanlar. Kalp cesedin ramına gelişir. Ceset kalbin aleyhinde olarak büyür. Cisimle ruh birbirine zıt şeylerdir. Birbirine bağlandıkları, bağlaştıkları nokta olabileceği gibi ve aynı zamanda birine adinden fazla gösterilen ihtimam, verilen ehemmiyet Diğerinin aleyhinde işleyecek. Öbürüne verilen ehemmiyet ise berikinin aleyhinde işleyecektir. Biz bu iki şeyi varlığımızda mahiyetimizde taşıyan insanlar olarak bu hususta bunlara karşı davranışlarımızı yapacağımız şeyleri dini mübini İslam'ın bize talimiyle yapar, yaşar, hepsine karşı vazifelerimizi yerine getirirsek muvazene içinde yaşama imkanını bulacağız. Ne bir cesedin ihmali, ne de ruhun ihmali bizim için bahis mevzu olmayacaktır. Ama az buçuk bunlardan bir tanesini diğerine tercih edip, en azından birini kısmen unutup öbürüne ettiğimiz, hatta onun arzularında fani olduğumuz zaman, hayat muvazenesini bozacak, yanlış şeyler yapacak, inhiraflara düşecek ve belimizi doğrultamayacağız. Bu hususta bize ölçüyü din getiriyor. Nasıl cesedimize bakmakla mükellefiz, onu hayatta ve ayakta tutacak kadar, yaşatacak kadar, kendisine terettüp eden vazifeleri yerine getirecek kadar, çalışma ise o kadar, okuma ise o kadar, Harb ise o kadar cephede beklemekse o kadar işte o kadar bakmakla mükellefiz. Öyle de dünya ve uhbanın yükünü omuzunda taşıyan ruhu ve kalbimiz ahirette Allah'ın saadetlerinin bahşedeceği bütün mutufların vesileyi evveli olan ruhu ve kalbimiz aynı nitelikte bakıma, görme, ihtimama ve üzerine eğilmeye ihtiyaç vardır kalbini ve ruhunu ihmal etmiş bir insanın ahirette mesut olması düşünülemez. Lütfi ilahi olarak cennete girse, oradaki bir kısım nimetlerden istifade etse bile, her türlü bedi zevkten ve derinlemesine nimetlerden istifade etmekten, anlayışına kadar nimetleri indirmekten, mahrum olarak Allah'ın nimetlerinden istifade edecektir. Onun içindir ki daima kamil müminler varlıklarını milletlerine, vatanlarına sarf etmek suretiyle varlık içinde yokluk çekmişlerdir. En büyük insanlar hayatları feriz içinde geçen kimselerdir. Dünyanın mâ melekine tenezzül etmeyen, dünya karşısında iki büklüm olmayan, ahiret ve Allah'a ait şeyler hiçbir zaman dünya karşısında değiştirmeyen, ki değiştirenleri Kur'an'ın ayeti, Yahudiler olarak tenkit etmekte, kınamakta ve kendilerini levmetmektedir. Biz kamil insanları iradenin hakkını veren, iradesine sahip olan, nefsin zaretine düşmeyen, beşeri kaprislerin ve hırsların zaretine düşmeyen insanlar arasında görüyoruz süfyan Sevri, Harun-i Reşit'in arkadaşı ve en yakın arkadaşım. Arkadaşı hükümdar olduğu zaman ondan istifade etme yolu açıktır. Fakat o günden sonra Süfyan-ı Sevri hükümet, hükümet adamlarıyla, hususiyle başlarındaki Harun-i Reşit'le alakasını kesiyoruz. Harun-i Reşit'ten gelen mektuba elini dahi sürmediğini size anlatmıştım. Ve o cevabı mektup için ikinci bir kağıdı kullanmadığını size anlatmıştım. Ve ona sert bir dille milletin parasıyla aldığın kağıda mektup yazıyor, ediyorsun. Bir de beni zulmüne şerif yapmak istiyorsun. Allah sana soracaktır, ne cevap vereceksin? tehdidamizi ifadelerle mektup yazıyor. Suzeyl bin i Sarun Reşit kapısına geliyor. Bunlar Ebu Hanife döneminde yaşamış mana aleminin yıldızlarıdır. Paraya, pula, tem temenna çekmeyen, dünya ve mafihaya tekme atan ama beyinleriyle, fıkıhla, hadisle, tefsirle oynayan ve kafalarını hangi asır olursa olsun uzattıkları zaman bir müceddi tesazıyla tedbir edecek büyük insanlar. Devlet reisi kapısında kapısını vuruyor. Harun Reşit ziyaretinize geldi. Rabbimle ibadet ettiğim şu dakikalarda Harun Reşit'le konuşacak meselem yoktur benim, diyorum. Var mı bu kadar yürekli bir insan içinizden? Temennâ edilecek yerde her şeyi tepecek, itecek kadar iradesi olan biri var mı? Şu kefere ve fecereye mukabele edebilecek, Onlardan gelen her şeyi yüzüne sükürecekmez olmazlar mı içinizden? Ben olacağı kanaatını sık sık israr ediyorum. Hiç olmazsa nüvelerinin geleceğimizi wir edecek nüvelerinin mevcudiyetine sırf Allah'ın mutlu olarak inanıyorum. O da olmasa zaten kaç duracak ve insan ölecektir. Aziz Müslümanlar. Müslümanlığımızla bu mevzudaki irademiz ve zirekliğimiz, dehrin hadiselerine karşı mukavemetimiz, bu istikamette verdiğimiz tecrübe ve imtihanlara bağlıdır. Şurasını unutmuyorum. Beşer olarak hepimizin içinde dünya nimetlerine karşı bir temayül vardır. Ve herkes o noktada tatmin edilmek isteyecektir. Fakat şurasını da siz unutmayın bu nimetlere gırtlağına kadar dalan insanların dünyası da ve da berbat olacak ve sergardan olacaktır. Cibril yanında oturuyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. En sıkıntılı anlarda, en canhiraç durumlarda yanından ayrılmayan Cibril yanında oturuyor. Bedir'de önünde sağa sola kamçı sallayan, Düşman satlarına saldırırken uktum, hayzum diye resul ü Ekrem'e can ve cesaret getiren Cibril. Nebinin yüzü ekşediği zaman yüzü ekşiyen Cibril. Gülerken gülen Cibril yanında oturuyor. Rahmetin menşe'i ve temsilcisiyim. Hayatın menşe'i ve temsilcisi, gönüllerdeki hayatın menşe'i ve temsilcisiyim. <gülüyor> Vahyin emin melekim. Allah ifadesiyle emin varlık diye tavsif edilen muazzez varlık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu candan arkadaşının, tebliğ vazifesinde yoldaşına, Allah'tan gelen emirlerde sırdaşına, üç günden beri bir evinde bir lokma bir şey yoktu ki yesin diyor. Aylardan beri de bir ocak yanmadı bu evde diyor. Sırrını açıyor. Sır cibriyle açılınca Cibril'in Rabbini kehban Anında İsrafil Aleyhisselam yere iniyor. Selamın Aleyküm diyor. Aleykümüsselam. Rabbin selamı var sana ya Muhammed sallallahu Ferman ettiler. Melik peygamber mi yoksa kul peygamber mi olmak istiyorlar? Resûl-i Ekrem sallallahu Hirada simasına baktığı Cibril'in bir kere daha simasına bakıyor. O sima ciddi dehşet içinde. Resul-i Ekrem'e tevazu tavsiye eder mahiyette. Tevazu ya Muhammed! Tevazu ya Muhammed! Tevazu ya Muhammed! diyor. Allah Resulü için hüküm oluyor, ben bir kul peygamber olmak isterim diyor. Unutuyor biraz evvel dediği şeyim. Çünkü o biraz istenen şey, zaman ve mekânın efendisinin, insanlığın iftihar tablosunun, onu seven insanların kalbinin ziya ve cilasının, ahmed i mahmud Muhammed Mustafa'nın ahiret hesabını aleyhinde işleyen şeylerdi. O terk edecek, terk edecek ve terk ettiği şeyde de bulacaktı her şeyim. Dünyadın her şeyin üstüne çıkacak, ulvi tutakları rahmetine tekleriyle yüz yüze gelecek, öpecek ve orada tam Kemalini bulacak, başının makamı Mahmuda ulaştığını hissedecektim. Cibril bunu tavsiye etmişti. O da bu tavsiyeyi tutmuştu. Hayat baştan başa bir perhis olarak geçiyor. Ve uzun bir dönem, bu milletin geçmişi olarak uzun bir geçmiş böylesine bir nurlu zincir halinde cereyan etti, nurlu zincir. Dünya karşısında eğilmeyen, serfuru etmeyen, madde karşısında bilgisinden vazgeçmeyen, değil elbisesini, kanaatini elbisesini dahi değiştirmeyen, madde karşısında değil kanaatini, elbisesini bile değiştirmeyen, sarığına işaret edildiği zaman kelle gider o gitmez diyen, ondan bir emanettir ve emanet uğrunu ölmeye hazır olduğunu işman ve işaret eden, faziletli insanların arkasında halelenme ve kümelenmem ve sonra milletçe varlığımızın o havada tekevvün etmiş varlığımızın devam ve temadisin, o altın da o nuran zincir içinde olmuştur. Madde karşısında zebun ve perişan, benim gibi minberde hatip dayı olsam, kürsüde mihrafta imam olsam, kürsüde vaiz dayı olsam, makamın, cahın, mansıbın, tenperverliğin, ve mideye müteallif şeylerin zerresi içimde var ise şayet, bulunduğum anda tehlikede olmasam, bir uçurumun kenarında bulunmasam bile, bunlar beni uzun zaman iptal etmeyecek, baş açığa götürecektir. Onun içindir ki neslimize, garipler ordusuna, ahir zamanda sahabinin vazifesini yüklenecek sahabinin misali topluluğum. Başkalarının tavsiyesini, tavsiye sahiplerinin tavsiyesini, bir kere daha hatırlatıyorum. Sizi maddeyle vurabilirler vurabilirler, makamla, mansıpla, dize getirebilirler. Çok ehemmiyetsiz şeylerle sizi pazarlayabilir, peyleyebilirler. Siz Allah'ın antika saratlarısınız, Hz. Muhammed'in satılmaz ordusunun efradısınız cihan paha ve değer kıymete sahip bulunmaktasınız. Ucuz şeylere feda olmayacaksınız. Siz ait bin hayatla karşınıza çıksalar, dine ait bir tek sünnet karşısında titriyecek, onu terk etmektense ölümün bin çeşidini tercih edeceksiniz. Allah sizi böyle görmek istiyor. Resul-ü Ekrem müjdesini çektiği zaman siz garipler ordusuna, Teftişinde sizi böyle görmek istiyor. Pervasız insanlar görmek istiyor. Dünyaya karşı daha kayıt insanlar görmek istiyor. Dünya muameleki kalbine girmemiş insanlar olarak görmek istiyor. Sabah ve akşam zahir ve batın Allah'a ait duygularla meşbu insanlar olarak görmek istiyor. Sizi payidar kılacak bu yolda Allah Celle Celaluhu, Duygularınız ve düşüncelerinize fer versin, sizi ayakta tutsun. İslam davası uğrunda sizi kâim ve büyük davanızda daim eylesin. ailetin. Ana in ahtna al-kalam, wa abla nizam Kalamu Allahu il-malik il-aziz il-alam. Kama kala Allahu ve taala fil Awdu billahi min al-shaytan ar-rajim. İsmi Allahı al-Rahman al-Rahim. Innama metaul hayatü'l dünyazîne ve tafaqr ve tekatun bîn kum. Ceddak Allahu lana ve l-Jami' al-Mu'minin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdın kamiline kma emr. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المؤتبر تاظمن لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخفرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُوا عَلَبَّيْهِ اللهم صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا محمدٍ وَعَلَى سَيْدِنَا محمدٍ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 وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا اِلٰى Allah'ın kulları. Yeryüzünde en yüce ve tek paye olan kulluk, Allah'ın kulları. Allah kapısının sadık bendeleri. Bu bendeliği ayaklarını koyduğu yerlere yüzlerini sürme fazına devam ettiren sadık bendeler. İtte kullâhe ve atî'ûh. Sizi yaratan Rabbinize karşı çok saygılı olun. Büyüklüğü kadar ve küçüklüğünüz kadar. İhtiyacınız kadar, inamatı kadar. Ebediyet arzunuz kadar, cenneti kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin, ve Allah'a itaat edin. yamuru bil adli بِالْعَدْلِ ihsani ve ذِي الْقُرْبَ Muhakkak Allah, adaletle emrediyor. Kur'an'da tarifini verdiği doğrulukla emrediyor. Ok gibi doğru olmak, dosdoğru hedefe varmak ve sonra ona vasıl olmakla emrediyor ve yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi görerek yaratan, yarattıktan sonra gören, her şeyinize nigehban olan, etrafınızdaki binlerce tarraka ile mevcudiyetini size duyuran Rabbinize, onu görüyor gibi kulluk yapmakla sizi emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, Hayatınızın saadetinizin temeli kaynağı teminatım. Dünyevi ve uhrevi saadetinizin esası olan İslam dininin ufkunuzda şahbal açması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. Ve <Sessizlik> yanha'nil fuhşayı vel münkeri vel bagy. Ahlaksızlığın her çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayır serkeşlik yapmanın baş kaldırmanın her çeşidinden telakkilerin, hatırların anlayışının değil dişan, sahibi Kur'an Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır hayırlıklıkta bulunuyor ha kendinize gelesiniz. Bir sürü ayrı bürü yollar içinde arasından hususiyla yolların çıkmaza dayandığı noktada ve dönemde tek doğru yol olan ve günde 40 defa kendisini istediğiniz sırat-ı müstakimi bulasınız. Emnü eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimin salah. İnne salate tenha ani'l ve'l munkar. Velikelillah fi ekber vallahu yalemu ma tesmaun fadatullahu alazim Allahu Ya Rahman Kullallah! Safları düz tutun. Allah'ın merhametine mazhar olasınız. بسم مال الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب لا رضوب عليهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نها ما كتبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تآخذنا إنسان أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرام كما حملت حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمينا واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله الله أكبر إِنَّ السِّرَاطَ الْمُشْتَقِيلَ يَرَى الَّذِينَ أَنَّمَتَ عَلَيْهِمْ غيرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالظَّالِمِ مَطَّنَا إِنَّا يُنَادِي الْجِمَانِ أَنْ أَمِّ ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكبّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على هسلك ولا تحزننا يوما قياما Kela <önemli> tulun Allah hazır. <Jenny> Allah. Allah <terror>